Aman Allah'ım bir gözyaşı gecesinde mi? Allah Allah sana şükürler olsun Allah yaşıyorum Allah gerçek olabilirdi ömrümü adadığım bu sahnelerde bir gün gerçek olabilir Tamam Allah, ım. söz Allah, ım. tövbe yarabiyim. Bundan sonraki hayatım için söz Allah. Im. Senin rızan için yaşamaya söz Allah. Im. Bu kaçıncı söz deme bana ne olur? Bu kaçıncı söz deme ne olur? Bundan sonraki hayatım için söz Allah ım. sen nasıl istiyorsan öyle yaşamayacağız. Ama bundan önceki hayatım için bir şey yapamam. Geçen yıllarım için bir şey yapamam. Yıllarım için bir şey yapamam Değil mi? Değil mi hoca Değil mi hoca Bir şey yapamam Yapamam Size söyleyen olmadı. Benim yaşımda olanlar bilirler. Güzel anlatan olmadı. Artık bunca anlatan var. <gülüyor> Allah seni çeker Anlatmaya düştüm yollara. Bana anlatan olmadı diye yollara düştüm. Anlatmak için senin de gençliğini yaptın diye. Senin de gençliğin ellerinde heba olup gitmesin diye Bir gün benim gibi gözyaşları dökme Senin gözyaşların mutluluktan olsun, aşktan olsun diye Ben yapamadım Belki anlattığım gençler yapardı Rabbime onları gösteririm diye İşte bu kadar yakın. İşte bu kadar yakın. Şimdi gelsin. Yakışıklısın. Güzelsin. <gülüyor> Hayat olsun. Söyle bu hayatta olun. Neden yenildi sana? Niçin? verecek. Şurada kaç yılın kaldı gençliğin bitmesin. İşte bak kabir bu kadar yakın. İşte o kadar yakın ki. Hemen geliveriyor. İnsan iş nasıl oldu diyemeden. Bu kadar çabuk muydu? Geliyor işte. Sorgu ve sual kabirde. Biraz önce işittikleriniz kabir sualiydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabirdeki soracak soruları anlatıyordu bir gün. Ömer de oradaydı Hazreti Ömer. Ömer. Ya Allah dedi. Bu kadar bu sorgu ve sualin çetin olacağını söyleyince peygamberim Ömer dedi ki ya Resulallah orada bize bir sualler sorulurken bu sorular bize sorulurken aklımız başımızda olacak mı? <gülüyor> evet ya Ömer aklınız başınızda olacak. Ömer ne dedi o zaman milyar muslimleri kaplar. Öyleyse hiç korkum yok. Sorsunlar. Allah Allah Allah, imana bak, imana, ben korkuyorum ben korkuyorum, eksik yaşanmışlığımla korkuyorum Ömrüm, gençliğine soracaklar korkuyorum, ne diyeceğim diye, sen öyle bir hayat yaşa ki hayata geçerken, bu kapıdan ebedi hayata geçerken Allah'ın ak geç öyle güzel bir hayata şey ol çağın Rabia'sı ol çağın Can ol çağın ol çağın Yunus'u ol çağın Allah'ım ne olur bize bir ömür ver, ne olur bize bir ömür daha ver diye yalvaracaklarmış, evet ben daha ölmeden yalvarıyorum Allah'a, Allah'ım ne olur evet ben artık gençliğimi yaşayamayacağım biliyorum ama ne olur öyle bir gençlik ver ki Allah'ım yavrularımız bizim adımıza yaşasınlar İşte gördün gerçeği, dünyada sanki ahiret yokmuş gibi yaşıyordun. İşte bak gördün gerçeği, kabre girdin ve gördün. Hadi çık bakalım, yeniden bir hayat istiyordun. Hadi çık bakalım, ne yapacaksın? Hadi derlersin ki her sabah denmiyor mu bize? Ölüm uykuya eş değil. Her sabah yeni bir hayata başlamıyor.